Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerleriniz olsun. Efendim bu akşam da Ramazan soframızda çok önemli iki konuğum var. Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen ve ilahiyatçı yazar Enver Osman Kaan hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İstanbul için ezanlar okundu. Dilerseniz hep beraberce iftarlarımızı açıp muhabbetimize başlayalım. Allah kabul eylesin. Evet, Buyurun. Afiyet olsun. Sağ olun. Allah kabul eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim son iftarımızı da yaptık. Allah kabul eylesin. Yarın bayram Allah bayrama ulaşmayı, bayramı bayram gibi yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Değerli üstadlarım da, değerli büyüklerimle inşallah çay eşliğinde son iftarımızı, son muhabbetimizi gerçekleştireceğiz. Sevgili Başkanım gerçekten Allah razı olsun. Hani ev sahibi gibiyim ama asıl ev sahibi sizlersiniz. Estağfurullah. 30 gün boyunca Enver Hocam. Hı hı. Buraya birbirinden kıymetli konuklarımızı getirdik. Böyle beraberce sofralarımızı, muhabbetimizi, yemeğimizi, çayımızı paylaştık. Dolayısıyla böyle bir mekanda ağırladık. Bu mekanın da sahibi sevgili başkanımız. Ben ekibim adına gerçekten Diyanet TV olarak da sizlere çok çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Bir teşekkürle başlamayı istiyorum. Allah ol razı olsun diyorum. Bir teşekkür ederiz hocam. Yani mekanda mutlu oldu yani böyle güzel programa ev sahipliği yapmak burası için de güzel. Ben de fırsat buldukça sizleri izlemeye çalıştım bu süreçte. Allah razı olsun. Gerçekten çok başarılı, çok vatandaşlarımızın da ilgiyle takip ettiğini tahmin ettiğim güzel bir 30 gün geçmiş oldu. Allah razı olsun. Allah kabul etsin, Allah tekrar nasip etsin. Allah tekrar nasip etsin, Allah hayırlı ömürler versin. Enver Hocam? Yani bu program Sizin... hem içerik olarak hem mekan olarak farklı bir program oldu gerçekten. Biz de takip ediyoruz, özellikle... Yani milletimizin gönlünde böyle taht kurmuş büyüklerimizi işte sanat camiasından, spor camiasından, ilim camiasından insanları davet edip yani milletimiz böyle sofraları başındayken bu güzel programa kulak veriyorlar. Hem Ramazan'ın bu birleştiricilik, bütünleştiricilik, kimseyi dışarıda bırakmadan herkesi kucaklayan bu atmosferin de burada canlı canlı bizde hem ekranlar başında olanlar hissediyorlar hem de de burada hissediyoruz Allah yani. Allah Çok bu vesileyle şahsınızda ben Diyanetimize de böyle bir projeye imza attıkları için teşekkür ediyorum. Buradan ben de değerli doçent doktor Fatih Kurt hocama ve onun güzel, güzidi ekibine Bizlere böyle bir olanak sunduklar için sizlerin huzurunda da teşekkür ediyorum çok, kendilerine. Çok, güzel. Ee, sevgili Başkanım, sizin yani Üsküdar Belediye Başkanısınız ama e, siz bir hafızsınız aynı zamanda. Belki çoğu insan bilmeyebilir. Yani ben bildiğim için. Evet. Şimdi hafız. Emir hocam zaten hafızul kurra. Ne açsana biz de hafız. Üç sena hafız böyle. Maşallah. bir masa etrafında oturduk. Tam ramazan akşamı. Değil mi? <gülüyor> Evet. Allah razı olsun. Siz nerede hafızınızı yapmışsınız başkanım? Ben e, aslında Trabzonlu'yum. Trabzon Şalpazarlıyım. E, bizim e, ilkokul ile ortaokul arasında bir yıl ara vererek hafızlığımızı bizim e, Şalpazarı'nda Kur'an kursunda yaptım. Yatılı yani kaldınız. Yok. E, bizim Hı. evden gidip gelerek yaptım. E, biz dört erkek kardeşiz. Dördümüz de hafızız biz. Maşallah. Evet. Böyle abimle birlikte başladık. Böyle reka, rekabet ortamında Gerçekten de bir yıl arayla e, hafızlığı tamamlayarak hemen... Bir yılda mı yaptı? Bir yılda yaptık. Maşallah e, yani. Şal Pazar'ında o zaman İmam Hatip Lisesi yoktu. Rahmetli babam bizi hafızlığı bitirir bitirmez hemen Vakfı Gevi İmam Hatip Lisesi'ne kaydetti. İşte orada devam ettik. Yani şimdi şunu söyleyeceğim hocam. E, Yeşil Cami'de mesela biz yatılı okuduk. E, yani yatılı okumamıza rağmen yani bir şekilde hafızlık zor bir iş. Yani Tabii çok. Siz. Ya her gün eve git gel ha, ve ha, bir yıl. Ha. Büyük bir olay hocam. Hani günü bir, Gündelik derler, yani günü birlik ha. eve gidenler biraz daha zorlanır. Ha. Bizim hani... evle Kur'an kursu arası aşağı yukarı gidiş geliş 10 kilometre yürürdük yani. Ne köyümüzden Kur'an kursu uzaktı ve haftanın 7 günü. Zaten hocam daha iyi bilir, hafızlıkta hafta tatilli bir şey yok. Yani ha. pazar, cumartesi, pazar, bayram, seyran. Biz hatta derdik ki acaba şu kurs bitecek de. Şöyle cumartesi, pazar tatil olan bir okula gidecek Aa. miyiz diye böyle. Kaç yaşınızdaydınız başkanım? Hocam ben e, 12, yaşında 12 yaşında bitirdim. Tabii 12 yaşında. Maşallah. Yani o yaşlarda e, gerçekten o hıfs hani e, bilimsel olarak da bunu izah ediyorlar. Yani diyorlar ki yani çocuk 11 e, yaşlarında, 12 yaşlarında hafızlık yaptığı zaman veya bir şey ezberlediği zaman o beyinde e, nöronlar varmış, sinepler der varmış. Onlar böyle e, tembel, uyuşuk. Onların harekete geçmesi bir hıfz ile, bir ezberle mümkün, mümkün oluyor. Onun için yani tarihe de baktığımız zaman, birçok bir böyle e, gerçekten kendi alanında e, başarılı olmuş olan hem bilim adamları, ilim adamları e, hafız olduklarını görüyoruz. Yani e, İslam filozofları mesela bir Gazzali, bir Cübeini, bir Kindi yani bir i̇bn Sina bunların hep hafıza Çok olduğu Çok daha küçük yaşlarda yani. olmuşlar olmuş, hatta böyle Ben diyorum ya başkanımızın bu kapasitesi nereden geliyor? Biz <gülüyor> beraber görev yaptık. Tabii ben siz Üsküdar, Üsküdar müftülüğü, müftülüğü yaptım. yaptınız. Tabii. O esnada yani birebir e, şahit oldum. E, başkanımız gerçekten e, yani hem e, belediyecilik anlamında hem de bu sanat ve kültür. Üsküdar zaten sanat ve kültür şehri yani. Aynen. Burada başkanlık yapmak da zor yani gerçekten. Çünkü enler hep Üsküdar'da yani. Geçenlerde bir başkanımız şeyi de aldı. Ödül, Ödül de aldı. Basından takip ediyoruz zatenleri. Valla anlatırlarsa daha uygun. Yani da. engellerle alakalı. Tabii tabii hocam şöyle hocam bahsetti. Üsküdar çok göz önünde bir ilçe burası yani Türkiye'nin önde gelen iş dünyasının işte sanat dünyasının ekonomi dünyasının basın camiasının siyaset dünyasının önde gelen isimleri Sayın Cumhurbaşkanımız burada yani bütün enler burada gerçekten. Evet. Bu yönüyle Üsküdar biraz farklı tabii ki. Biz engelsiz yaşam merkezi de bir merkez yaptık hocam iki yıl önce açılışını gerçekleştirmiştik. Gerçekten Türkiye'de ikinci bir örneği yok. Yani takip ediyorum diğer belediyeleri, kamu kurumlarını vesaire. E bu e, merkezimizde engelli çocuklara e, hizmet ediyoruz. E, bütün e, engel grupları var. Yani sadece tek engel grubu değil. Bütün engel gruplarına hizmet ettiğimiz bir bina. Bir hizmet, bir proje. Bununla ilgili e, 2020 yılı Erişilebilirlik yılı ilan edildiği için <gülüyor> Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı bir yarışma düzenlemiş. E, Türkiye'de erişilebilirlik yarışması her bir Kurum kendi görev alanına giren konularda hı hı. Acaba hangi projesi erişilebilirlik adına Güzel, özgün ve özel proje Biz de bu yarışmaya Engelsiz Yaşam Merkezimizde katıldık Yarışma çok zor bir yarışma yani o, Oylamayı halk yapıyor Oylamayı mi? halk yapıyor Halk bu sizin yarışma videolarınızı izliyor işte Sosyal medyadan ilgili mecralardan 250 bin kişiden fazla oyla, oy kullanmış Maşallah. bir kişi de bir kez oy kullanabiliyor ikinci kez hmm. kullanamıyorsunuz bizim bu proje bu yapılan oylamada hocam Türkiye birincisi oldu o maşallah ee, hocam bahsettiği o. biz şu anda bu projemizde hamdolsun çok güzel bir yani, sonuç yakaladık tabii. Allah razı olsun tabi engel engelsiz yaşam dediniz ya mesela evet. Hepimiz birer engelli adayıyız. Şu anda Hı -hı. değil mi? Sağlıklıyız ama yarınımızı tamam, bilmiyoruz. O yüzden Allah, Allah. bence bu çok önemli bir proje evet, olmuş. Çok, çok, çok, çok anlamlı çok olmuş. Allah razı olsun, olsun. Sizden de bu. Ee, razı olsun Yani bu vesileyle e, yani hafızlık yapan veya hafızlık yapmayı düşünen kardeşlerimize de e, başkanımız iyi bir örnek. Yani e, illa hafız olanın e, imam olması veya müftü olması gerekmiyor. E, tabii bu makamları işgal edenler veya bu makamlarda hizmet eden e, büyüklerimiz, e, hizmet olmalı. edecek olan kişilerin hafız olması çok önemli ama hı hı. her hafızın illa evet. e, din hizmetinde bulunması gerekmez tamam. başkanımız gibi. E, avukat olabilir, mühendis olabilir, belediye başkanı olabilir farklı görevlerde ifade edebilir hatta çünkü, cumhurbaşkanı olabilir e, yani çünkü mi? cum yani şöyle yani hafız olan bir insan Allah'ın kelamını ezbere bilen hı. bir insandır aynı zamanda hani o anlamda ve yani daha çok bildiği için daha çok korkar daha çok frene basar hı hı. hata yapmamak için Ta. kendisini daha çok yani fren mekanizmasını devreye sokar diye düşünüyorum hı hı. O, o bağlamda önemli bir iş Allah ne diyelim hani hafız olmak kolay ama Hafız olmak zordur. misali. Evet, evet. Allah bizleri e, kelamını ezberledik, inşallah bu güzellikte de katını tabii, alsın diye inşallah. dua ediyoruz. Evet. Başkanım Üsküdar'da Ramazan. Tabii. Üsküdar bir başka güzel. Yani eski Ramazanlar noktasında e, Üsküdar'da mutlaka zaten 90 yılında geldiniz. Değil mi? Evet hocam. 90 tabii. yılından bu yana Üsküdar'dasınız. Tabi 31 yıldır Üsküdar'dayız hocam. Hı. Üsküdar Ramazan şehri. Gerçekten Üsküdar'ın bu manevi atmosferi e, Ramazan'da adeta zirve yapıyor. Üsküdar bir sanayi kenti değil. Üsküdar kültür, sanat, efendim tarih, geleneklerin yaşandığı kadim şehir, kadim huzurun beldesi diyoruz. Bu tabi Ramazana da yansıyor. Yani Ramazanda dediğim gibi zirve noktaya ulaşıyor. Bizim tabi hem Anadolu insanı, bu aziz milletimizin bir Ramazan geleneği elbette var. O bütün gelenekleri, bütün renkleriyle tonlarıyla Üsküdar'da yaşanıyor. Yani bunu bizzat şahit oluyoruz. Bu pandemi sürecinden önce yani geçen yıl ve bu yıl maalesef bu toplu iftarlar sokak iftarları yapamadık e, tedbirler kapsamında. Heh. Ama onun öncesinde gerçekten bütün mahalleler, bütün geçiyor, komşular efendim işte mahalle sokağın ortasında e, iftar programları hatta sahur programları e, sahurda e, işte öncesinde ve o namaza kadar sohbetler Harika güzel bizim Üsküdar Meydan'da güzel programlarımız oluyordu ama ne yazık ki bu iki sene bunu yapamadık. Ee, i̇nşallah önümüzdeki yıl bu salgın hayırlısıyla bir sona erer biter de i̇nşallah. E, o eski Ramazanlara tekrar kavuşuruz. Bu bizim için tabii üzücü, biraz e, mahzun geçiyor son iki Ramazan maalesef evet. böyle hocam. E, Emre hocam e, sizin memleket nereydi? Şimdi başkanım Trabzon dedi ama... Sizlere sormadan Başka, geçmeyiz. Başkanımla hemşeriyiz. Aha, siz de Trabzonluyuz. Ben de Trabzonluyum. Neresinde? <gülüyor> ee, başkanımla e, hemen yan yana ilçelerimiz. Ben vakf hmm. başkanım Kebirli'yim. Başkanım Şalpazarlı. Yani başkanım mesela orada doğdu belli Şalpazara bir yaşa gitmek kadar, kadar oraya geldi bizim ya. bizim oradan geçmesi gerekiyor. Yani bizim oradan Tabii geçmeden yani. Şalpazara gidemezdi. <gülüyor> peki, evet. peki siz orada mı doğdunuz? <gülüyor> ben orada doğdum. Evet. Kaç yaşına kadar oradaydınız? 11 yaşına kadar oradaydım. 1984'te. Ailemle birlikte İstanbul'a göç ettik. İşte Erenköy'e gelip yerleştik. İlkokulu orada bitirdim. Erenköy'de bitirdim. Arkasından hafızlık yapmak üzere. işte Sizin de hafızlık yaptığınız Yeşil Cami Kur'an kursuna girdik. Okul, lise üniversiteyi de Üsküdar'da okudum ben. Marmara İlahiyat Fakültesi'nde ve Cenab-ı Hak nasip etti hasbel kader. Burada hem müftülük yaptık şimdi de Üniversite fakültede, fakültede İslam hukuku anabilim evet. dalında öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ne güzel hocam ya sizin gibi ilim insanları Allah çağır. çoğalsın. Yani... yani gerçekten kısa bir dönem yaptım ama çok şeyler öğrendim yani Üsküdar'da. Peki Ramazan ee, o içerisinde Ramazan vardı. Tabii vardı. Var mıydı? Vardı Yani başkanımla 30 gün böyle iftardan iftara koştuk. Hatta bazı sahur programlarımız evet. da oldu. Yani o coşkuyu burada gerçekten doya doya yaşadın. İşte hocamız da biliyor, özellikle işte geçtiğimiz yılın öncesine kadar bir akşam 3-4 yerde iftara gidiyoruz. Biri bir selam veriyoruz, işte Allah kabul etsin geçiyoruz başka bir programa. Hiçbir yerde de bir şey yiyemiyoruz yani. Beş yere iftara git, bir şey yemeden... <gülüyor> o da enteresan Tabii, <gülüyor> <gülüyor> Hani bir yere gittin hani tamam hurmayla açsın veya Tabii. suyla açsın. Evet. Şimdi bir öbür yere gittin, belki bir iki kaşık Tabii. çorba aldın. Burada bizi ne güzel ağırladın yani biz teşekkür ederiz. <gülüyor> Böyle <gülüyor> iftar sofrasına oturmadık yani. <gülüyor> Allah razı olsun. Yani ne, soframızı neşelendirdiniz ya. Böyle güzel Allah dostlarla Allah. beraber, Allah her daim beraber olmayı bizlere nasip eylesin. Biz çok keyif alıyoruz hocam sizlerle böyle çok güzel hocam yemek duası yapar sohbetinde böyle kafiyeli konuşur öyle güzel Hatta hani... Hatta kafiye deyince başka bir sözünü kesinlikle evet, evet. devam edin de mani tabii. de hocam çok güzel maniler evet, tabii de hocam Mesela... böyle kendine uslubuyla. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> var mı bir maniniz hocam? Ee, benim kayınpeder de din görevlisi Edirne'de. Selam o, olsun. E, sesi de güzel yani bazen böyle maniler söyler onun e, ondan kulağımda kalanlar var yani bir tane aklıma geldi ama onu sonradan söyleyeyim. Belki Ramazan'ın başlangıcıyla alakalı ee, Ramazan'ın merhaba bizlere verdin sefa Rabbimize hamdolsun her nefeste bin defa. Ne güzel. hamdolsun gerçekten. Bu aya hürmet gerek nimete şükür gerek mübarek Ramazan'da Hakka ibadet gerek. O kadar yani şu mani her şeyi özetledi. Evet. Saatlerce vaaz etsen. Tamam. Şu maniyi böyle evet. tefekkür yani düşünerek, gerçek <gülüyor> idrak ederek, içselleştirerek bir şekilde bunu e, tahayyül etse bir insan en güzel vaat. Evet. Hocam hem ilk manide de işte bir nefese binlerce Tabii, şükür, Her nefeste e, bin, bin defa, defa şükür. Hocam ne kadar önemli. Hatırlıyor musunuz bundan birkaç ay önce e, sanıyorum İtalya'da bir e, birisi bir vatan Covid e, olmuş e, tedavi görmüş sonuçta ona bir 76 bin dolar fatura çıkarmışlar hı hı. hastane tedavi. Adam ağlayarak e, anlatıyordu hocam, ben hiç unutmuyorum? Diyor ki burada işte tedavi gördük, işte bir gün iki gün beş gün neyse, bize 76 bin dolar fatura kestiler. Halbuki ben 76 yıldır Tanrı bana sağlık sıhhat verdi, bedava, hiç para ödemedim Tanrıya. Diyor bakıyor? hocam, yani aklıma o geldi yani Kesin bir nefese binlerce. Şükür gerek. Gerçekten evet. şükür gerek. Yani evet. en canlı örneğini yaşamış Aynen. işte o İtalya'da bir yaşlıca bir İtalyandı hatırladığım kadarıyla. Evet. Gerçekten ne kadar şükretsek şu nimetler, şu güzellikler hocam. Aynen. Rabbimizin bize vermiş olduğu nimetleri düşündüğün insan gerçekten bedava ya. Nefes bedava, almak, vermek, gezmek, dolaşmak her şey. Şu bedenimizin sadece nimetini ya yani beden nimetini şükrüne eda edebilme noktasında Anlımızı secdeye koysak, ömür boyu kaldırmasak yine herhalde yeter yeterli olmaz değil mi hocam? Evet. Fatiha suresinde Elhamdülillah Rabbil Alemin diyoruz. Yani hamd da bir aslında övgü, şükür de övgü. Yani hamd, medih, şükür bunların her biri övgü manasına geliyor. Hamd daha ziyade Cenabı ı Hakk'ın yani kendisine mahsus olan hususlarda e, onu övmek. Bütün övgüler zaten Cenab-ı Hakk'a gider. E, medih insanın elinde olmayan e, mesela güzellikli, yakışıklıklı vesaire Ondan dolayı övgü. E, şükür ise e, başkasının e, sana yapmış olduğu e, iyilikler karşısında e, övgüde bulunmaktır. Yani onun için mesela sadece şükür. Allah'a değil insanlara da yapılabilir. Menlemi hmm, evet. şükürin az, lemiy İnsanlara şükretmesini bilmeyen Allah'a Allah da e, şükredemez veya insanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a şükredemez, değil mi? <gülüyor> yani <gülüyor> şeker tum ne zidem ne buyuruyor Cenab-ı Hak. Eğer siz e, şükrederseniz ben nimetimi artırırım diyor. Ya. Ama başka ayette de vakalilü mina bediye çekiyor. Şükreden kullarım az. E, bu Ramazanlar işte biraz bu kulların sayısını çoğaltmak için yani <gülüyor> e, Ramazan gerçekten e, Bu manada hani bir hem ibadet ayıdır hem de şükür ayıdır Hem de elde, bir arınma, tabi elde bir şunlanma, ettiğimiz, Elde ettiğimiz bu nimetleri e, işte, e, Gıdayı, yiyeceği e, Elimizin altında olmasına rağmen Her an ulaşabileceğimiz bir noktada olmasına rağmen Ulaşamıyoruz niye kıymetini bilelim diye ne zamana kadar Ta iftar vaktine kadar bekliyoruz e, iftarda ancak e, ulaşabiliyoruz. E, böylece o nimetin de kıymetini, kıymetini e, bilip e, teşekkürü e, yapıyoruz yani. Evet hocam yani gerçekten e, şükretmek e, bizim için elzem olan bir güzellik çünkü Ramazan gibi bir ayı Allah bizlere lütfetti. Yarın bayram bayrama ulaşacağız o da bir e, lütuf ona da şükretmemiz gerekiyor. Biraz da böyle bayram üzerinde konuşmak isterim hocam bayramlar hı hı. çocukluğunuzdaki bayramları mutlaka hatırlarsınız. O zaman belki yokluk vardı ama her şeyi daha bir güzeldi, tabii, daha bir tatlıydı. Yani ben de yani siz ya tabii yaş itibariyle belki sizden bir tık daha aşağıda olabilirim ama çocukluk anılarını ben de hatırladım. Yani bir bayramlık elbiseyi yasımızın altına koyardık <gülüyor> gibi falan böyle hepsi bir başka güzeldi. Böyle e, sohbetimizin sonlarına yaklaşırken biraz da bayram özelinde neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii sayılı günler tez geçiyor. İşte 30 Ramazan bittim. Ben de e, Bizlere dinleyen sevgili izleyicilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Ee, i̇nşallah ağız tadında bir bayram olsun hepimiz için, herkes için. Ee, çocukluğumuzdaki bayramlar e, çok daha heyecanlıydı işin doğrusu. Ben hatırlıyorum bizim e, Trabzon'da, köyde, bayramda... E, çok eski bir gelenek, 200-300 yıllık geçmiş olduğu söylerdi rahmetli babam, babaannem. Keşkek yapılır hocam, keşkek. Köyün zenginleri, ileri gelenleri bir para toplarlar, onunla buğday alırlar, buğday ve tereyağı. Bununla köy meydanında arefe günü ikindi vakti ateşler yakılır, kazanlar kaynatılır. Bayram sabahına kadar. Bayram namazı kılınır. Namaz kılındıktan sonra yine köyün gençleri, böyle gücü, kuvveti yerinde olanlar e, bu eldeş deriz. Onunla güzelce keşkeyi ezerler o pişmiş e, buğday ve tereyağı da katarak. Muazzam bir kıvama gelir. Ve Onun biz, tadı diyorsun ağzında. Bütün <gülüyor> köyler, komşu köyler geliriz. Büyük bakır sahanlarında. Bir masaya Şu masanın ortasında bir sahanda keşkek. Herkes aynı Sahandan sahan diyoruz böyle koy, yer böyle birkaç sahan yerdik o kadar güzel olurdu ki herkes. Bunun da aslında geçmişi niye bu keşkek nereden çıktı? Tabi eskiden insanların ekonomik durumu sıkıntılıydı gerçekten maddi anlamda. Ramazan'da 30 Ramazan boyunca çok zor şartlarda oruç tutarmış insanlar yani doğru düz yani doyamıyorlar. işte ekonomik anlamda sofralarına hazırlayacak yemeklerin malzemesini tedarik edemiyorlar. 30 Ramazan bu sıkıntılara katlanarak hiç taviz vermeden orucu tutan Hı. bu vatandaşlar, bu köy halkı, bu mahalle halkı zenginler Ödüllendiriyor. ödüllendiriyorlar. Bu gelenek işte 200 yılı aşkın bir gelenek. Şöyle şahane bir Trabzon tereyağlı keşkek hakikaten böyle mideleri bayram eder. Ee, ben çocukluğumda hala bugün bile bizim bu Üsküdar'da e, bizim hemşerilerimizin oturduğu mahalle var bu Boğaz bölgesinde, Kiraztepe Küpçe orada. Bu gelenek Fatih Beyciğim aynen devam eder. O, o, hala. Tabii aynen evet. devam eder. Biz yine burada keşke yaparız. Bütün komşular gelir, bütün mahalle halkı. 3 bin kişi, 5 bin kişi bayağı kalabalık olur. Efendim bu gelenek devam ediyor. Ben mesela hala o köydeki güzel keşkeğin tadı damağımda Heh, diyebilirim ben yani. şimdi onu diyecektim şimdi evet. yaptığınız keşkek mi Kesinlikle çözüklük. o çözüklük evet. Evet. Yani orada ayrı bir lezzet var yani. evet sizin emnacat evet. şimdi başkanım eski ramazanlar dedi ee, bu klasik hale gelmiş aslında değil mi nerede o eski ramazanlar <gülüyor> nerede aslında o Ramazan eski bayramlar mi hocam? Yani... Yani, Ramazan hep aynı maneviyatıyla, he. aynı merhametiyle, aynı duyguyla geliyor ama değişen esasında Ramazan değil bizleriz, değil mi hocam? Evet, yani orada hani genelde yani gençler, çocuklar bunu söylemiyorlar, beni bir yaşa gelmiş olanlar bunu söylüyorlar. Neden? Çünkü bazı güzellikleri herhalde kaybettiğimizi düşünüyoruz veya geleneklerimize acaba bağlı kalıyor muyuz, kalamıyor muyuz? Şimdi. Ee, ben e, kendi çocukluğumu düşünüyorum. Evet e, memleketteyken e, hem Arefe günü hem bayram günü farklı bir coşku yaşıyorduk. Ama şimdiki Ramazanlar'a bakıyorum. Şimdiki Ramazanlar da güzel. Yani o çocukluğumuzda görmediğimiz bazı e, etkinlikleri özellikle mesela İstanbul'da, Üsküdar'da. Tabii. E, yani e, ben Erenköy'de de kaldım. Oradaki... Zihni Paşa Camisi'nin ya. hemen yanında bir evde oturuyorduk. Ramazanlar çok güzel geçiyordu. Fakat yani o Osmanlı zamanından kalma bizim tiyatrolarımız, ne bileyim işte Karagöz, Hacivat, bir takım oyunlarımız işte Tuzlu Deri Bekir'di vesaire. Şimdi mesela belediyelerimiz bunları canlandırıyorlar. Daha farklı etkinlikler de yapıyorlar. Ee, yani biraz daha sanki renklendi, hareketlendi, çeşitlendi e, gibime geliyor. Ee, tabii biz e, hani e, ne derler, gençler hayalle, e, yaşlılar da hatırayla yaşarlar. Yani Aa, o güzel. hatıralar canlanıyor. Belki e, yani e, o çocukluğumuzda e, farklı bir tat alıyorduk. Fark, farklı şekilde düşünüyorduk. Onun bir yansıması olarak Eski Ramazanlar ve eski bayramları hatırlıyoruz, özlemini çekiyoruz yani. Ee, günümüzde de Ramazanlar güzel diye düşünüyorum. Daha da güzel olacak ben diye de, ümit ediyorum. Allah razı inşallah. İnşallah bizler de o ümidinize canı gönlünden amin diyoruz. Ee, şimdi hocam buraya gelen konuklarımdan hatırlıyorum. İsmini hatırlayamıyorum. Çok değerli konuklarımızı aldık ama birkaçı şu cümleyi özellikle vurgu yaptı. Dediler ki ya, tabii ki Türkiye'nin her yeri ayrı bir güzel ama İstanbul'da Ramazan bir başka güzel Çok, diye kesinlikle. hep böyle bu tabii. yani bu e, parantezi sundular bize. Evet, Burada biraz şey de var, ee, e, tabii e, günümüzde modernizm hakim. Yani modernizmde e, bireysellik ön plandadır. E, ama bizim geleneğimizde veya bizim medeniyetimizde, ee, Süheyl Ünverdi zannediyorum Tabii. diyor ki Ramazan medeniyeti diyor Ramazan medeniyeti hani bizim medeniyetimizde birliktelik ön plandadır modernizmde bireysellik e, bizim medeniyetinde, İslam medeniyetinde e, birliktelik ön plandadır Ramazan'da bunu daha coşkulu ve daha yoğun bir şekilde yaşıyoruz değil mi başkanım Kesinlikle yani o birlikteliği işte bu yaptığınız programda da aynı şekilde bakınız e, çok farklı yelpaze'den e, konuklar geldi bu İftar sofrasında hepimiz bir araya geldik. Yani Herkes bu, kültürünü, annenesini kendi, anlattı. Evet yani e, çocukluğundan veya günümüzdeki hatıralarından paylaştı. E, Ramazan'ın e, bereketi yani. Evet. Ramazan'ın bizim hayatımıza getirmiş, getirmiş olduğu güzellikler. Aynen. Şimdi hocamın yanında konuşmakla imtina diyorum ama e, şey aklıma geldi hocam. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Mekke'den Medine'ye hicret ediyorlar. Hicretin ikinci yılı oruç Pars kılınmış. Peygamber Efendimiz ashabına diyor ki, size iki tane güzel bir bayram sunuyorum. Biri Ramazan, biri Kurban bayramı ve sizler de yakın bir pandeminin hemen öncesinde gitmiştiniz, Son kafileydiniz evet, galiba. O evet, evet. Musalla Mescidi. Yani Musalla denen bir alan var. Gamama evet, Mescidi evet, o. Evet. O alanda Peygamber Efendimiz 7'den 70'e yaşlı çocuk, genç herkesi orada toplar beraberce bayram namazlarını eda eder, hı hı. hutbe irade eder. Orada bir yani mesedin içerisinde değil ama o alanda toplamasında bir manidarlığı var. Çünkü bayramlar bütün kenetlenme, birleştirme bir olma, cem olmayı sembolize ettiği için Peygamber Efendimiz'e o güzelliği, bayramları, o bayram tadında yaşamış evet. ve yaşatmış. Çok. İnşallah bizler de o tat i̇nşallah, noktasında inşallah, yaşarız. Tabii, ee, ben çok teşekkür evet. ediyorum. Süremizin sonuna geldik. El ee, <gülüyor> müsaadeniz olmazsa Sezai Karagoj'un e, bayram tasviri var. Yani diyor ki bayram namaz ile başlar. <gülüyor> e, namaz Rab ile bayramlaşmaktır. E, erkekler e, Mescide gelirler, camiye gelirler. Rab ile bayramlaştıktan sonra kendi aralarına bayramlaşırlar. Ee, evlerine gelirler, çocuklarıyla, aileleriyle bayramlaşırlar. Ondan sonra akrabalarını dolaşıp akrabalarla bayramlaşırlar. Ve her tarafa selamlar göndermek suretiyle e, tüm Yelpaze yelpaze, genişle genişler müthiş bir tasvir yani. Ya. bayram o bayram olan. evet evet yani bayram o şekilde olması lazım. Evet. O şekilde heyecanması lazım. Ee, peki hocam e, sevgili başkanım şöyle İslam ilmi hali ve Kur'an-ı Kerim Osmanlı'da diş kirası vardır ya. Çok teşekkür ederim. Bizlerde hediye takdim edelim. Zaten Çok bu güzel bir il yer. yani olasın, siz mutlaka vardır bu eserler sizlerde ama belki sizler de başkasına hediye edersiniz. Hani hediyeleşmek de sünnettir misali. Sizlere hediye etmek istedik. Allah razı Çok olsun. Teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür razı. ederim. Vallahi teşekkür iyi ediyoruz. ki geldiniz ya. Çok güzel oldu Sağ olun. Efendim bu akşam da Ramazan soframızın, muhabbetimizin sonuna geldik. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri bir ay boyunca misafir ettiniz o güzel sıcak yuvalarınıza. Bizler de birbirinden kıymetli konuklarımızla muhabbet, sohbet icra ettik. İftar sofralarında bulunduk. Ee, i̇nşallah bir dahaki Ramazan görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Ya hocam mani okuyacaktın unuttuk. Ya okuyalım. Okuyun hocam. Akşamdan pilavı pişirdim. Gene karnımı şişirdim. Çok mani söyleyecektim ama defterimi yolda düşürdüm. <gülüyor>